Efendim iyi akşamlar Selçuklu'nun payitaatı Konya'dan bir kez daha Kontivi ekranlarında birlikteyiz. Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hocamla İstanbul'dan kendisini yorduk iki konferans bir de bizim program sabah gene bir program yani Konyalılar hocam böyle misafir berber işte. Evet hoş geldiniz <gülüyor> hoş bulduk teşekkür ederim yok onda bir şikayetimiz yok neticede vazifemizi yapıyoruz diye düşünüyoruz. Evet, Eyvallah. Sizin için biraz da toprağı diyelim mi hocam? Hani Karaman şey, ıı, asıllısınız. Asıllı Değil olabilir. Tabii Atatoprağı'nın neticede burası vatanımız yani. Her toprağı bizim olduğu için her tarafta. Elbette hocam. E, hakikaten e, şerefe ediniz. Estağfurullah çok şeref ait. Hocam konuşacak o kadar çok şey var ki hemen mevzuya girelim. Önünüzdeki defteri görünce ben de korkmaya başladım Artık açıkçası. E, bilmiyorum defterin kaç sayfası bitecek ama birin sayfası biterse ben ona razıyım hocam. Tamam kıymetli hocam şimdi 13. asır bizim düşünce tarihimizin Türk İslam düşünce tarihinin çok önemli bir zaman dilimi Doğru. çünkü belli başlı ilim adamları tasavvuf insanları bu asırda ortaya çıkmışlar ve bir savaş halinde bir dövüş halindeyken bunlar olmuş bir taraftan Moğollar bir tarafta işte Haçlılar derken şimdi bu 13. asrı zirve yapan, yapan şartlar ve hadiseler neydi hocam? Şimdi tabii biz bilim tarihi çalışmalarında, düşünce tarihi çalışmalarında çift yönlü düşünürüz. Bir maddi şartlar, evet. coğrafi şartlar, ekonomik, askeri, toplumsal. Bir de e, o dönemde cari olan, genel geçer olan bilimlerin imkanları, sorunları, teorik sorunları, pratik sorunları, nelerle uğraşıyor. İkisini birlikte düşündüğümüz zaman ancak orada olup biteni anlamlandırabiliriz. 13. yüzyıl bu açıdan, e, hem maddi harici şartlar hem de dairi şartlar açısından son derece önemli. bir, Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir hareketlilik var. Evet. E, savaşlar, e, seyahatler, göçler. Bunlar bir taraftan olumsuz ama bir taraftan da farklı fikirlerin bir araya gelip hmm. çatışması yeni fikrin ortaya çıkması neden oluyor. Bir de bu dönemdeki sorular. Hem kelamın, hem matematiğin, hmm. hem as hem optin. Şöyle düşünelim. 13. yüzyıl İslam dünyasındaki iki önemli okulun ortaya çıktığı yüzyıldır. İki önemli okul. Tabii. Nedir onlar hocam? Ee, biri İrfan. İrfan Mekke. i̇bn Arabi evet. ve öğrencileri ki Konya merkezli hmm. büyük oranda. Hemen onun biraz öncesinde 12'nin sonu 13'ünün başında işrakilik. ve hmm. Şahabettin Sureverdi tarafından... Evet. İnşa ediliyor ama işrakiliğin ilim kamuoyuna sunulması 1250'den sonradır. Evet. Şehre Zuri, İbni Kemmune, Kutbettin Şirazi. Ee, aynı zamanda yeni eşarilik dediğimiz Razi Okulu'nun da en önemli ürünleri yine bu tarihte ortaya çıkıyor. Yine iki büyük matematik astronomi okulunun kurunduğu da bu dönemdir. Evet. Biri Meraga Matematik Astronomi Okulu, bir de Tebriz hı hı. Matematik Astronomi Okulu. Dolayısıyla e, yaşanılan maddi, harici şartlara paralel e, aynı hareketleri ilmi hayatta da görüyoruz. Ve İslam medeniyetindeki en önemli ürünler, bazı konularda özellikle orijinal ve devrimci diyebileceğimiz mesela teorik astronomi çalışmaları, optik. Optik özellikle Tabii. değil mi? Çünkü İbni Heysem Optik'im. E, 1039'da ölümü, biraz onu Fahrettin Razi biliyor, biraz i̇bn Rüş biliyor ama e, i̇bn Heysem optik çok yeni bir optik. Çığır açıcı, dönüştürücü bir optik. Bunun tekrar İslam medeniyetinde entelektüel merkeze girmesi yine bu dönemde. Kutbettin Şirazi, Kemalettin evet. Farisi. Dolayısıyla e, insan hakikaten bazen hayret ediyor. Bu tür bir hareketlilik, sosyal hareketlilik, ekonomik, askeri hareketlilik içerisinde medeniyet ne kadar güçlü ki bu tür ilmi faaliyetleri e, üretebiliyor. Ben bunu biraz Moğolların hep olumsuz görünen... Hocam Moğollara gelmeden önce bir şey soracağım. Kafama hep takılır. Sizinle bunu konuşmak çok Sohbet ediyoruz güzel. neticede. Tabii. Evet. Şimdi e, bu 13. yüzyıldaki fikir hareketi doğarken etkileşimi nereden aldı? Yani Greklerden mi aldı? Yok. Yunan o, o, felsefesinden... Hayır. Efendim? Ama hocam şöyle bir şey yok mu? Ee, mesela El medine fazilaya baktığımız onlar zaman... Onlar çok eski. Gazali'den itibaren... Yani temellerini alma bakımından soracak Olabilir. Şimdi İslam medeniyeti bir hayat yürüyüşü olarak yükseldiği zaman zaten kadim kültürlerin havzalarında yayılıyor. Hmm. Mısır, Mezopotamya, Anadolu, e, nedir onu? Kuzey Afrika... ...Hasasani, İran ve Türkistan coğrafyasına... Buralar, evet. ...buralar kadim kültür... ...havzaları... Hmm. E, ...kendi iddiaları... ...dini iddiaları, teolojik iddiaları... ...hayat görüşüne tarih iddialarıyla... Ile ...burada iletişim kuruyor. Hmm. Oradaki... ...tüm birikimi alıyor. Yalnız... tamam hocam. ...şunu söyleyeyim yalnız... Hmm. ...ve bunu çeşitli... ...konferanslarda dile getiriyorum. Hiçbir canlı medeniyet yok o dönemde. Hmm. Yani diyelim ki... ...Müslümanlar matematiği matematikçilerden... ...öğrenmiyor... Bu çok yanlış bir evet. e, bilgidir. Ya da astronomi yaşayan astronomlardan hani rasathaneler var. Orada astronomlar çalışıyor. Müslümanlardan öğrenmiyor. Bunlar ölü medeniyetler. Nereden öğreniyorlar hocam? Kitaplardan. Kendini diriltiyorlar, hmm. ihya ediyorlar. Evet. Matematik öğretmenleri var. Astronomi öğretmenleri var. Felsefe öğretmenleri var ama milattan sonra 500'de matematik bilimler, milattan sonra 600'de felsefe bilimler ölmüş. Hmm. Ölmüş derken yok olmuş anlamında değil. Büyük ustalar yok. Evet. İslam medeniyeti bu coğrafyayı ele geçirdikten, sosyoekonomik politik yapısını kurduktan sonra kendi iddiaları bakımından kadim mirası insanlığın tecrübesiyle irtibat kurmak istiyor. Evet. Ve burayı ihya ediyor. Hmm. Dolayısıyla İslam medeniyeti bir ihya hareketidir aynı zamanda. Evet. Şimdi e, Moğollar'a gelelim hocam. O evet. da hep e, konuşulur. Moğollar işte e, kütüphaneleri yakmışlar, e, alimleri katletmişler diye. Ben sizin eserlerinizde gördüğüm kadarıyla Moğolların hareketi Anadolu için bereketli olmuştur diye bir ibare kullanıyorsunuz. Bu, şimdi şöyle her hareket kadim dönemde hem askeri hareket hem yıkar hem yapar. Hmm. Bu Arap ordularının Müslüman Arap ordularının dünyaya yayılışındaki diyelim ki Türkistan'daki Kuteybe bin Müslüman komutasındaki Arap evet. ordularının yaptığı yıkımı da biliyoruz. Bu da bir tabii, yıkımdır tabii. ama ondan sonraki yapılan inşayı da görüyoruz. Hmm. Böyle bakmak lazım. Moğollar minnetin zannettiği gibi böyle e, barbarlar ondan sonra hiçbir arka planları yok. Böyle bir şey değil. E bir kere Göktürk mirasına dayanıyor Moğollar. Evet. Cengiz Han e, Moğolcanın dışında bildiği tek dil var. Türkçe. Türkçe. Türkçe Çünkü iç içe geçmiş, anasının dili. İç içe geçmiş kültürler. Evet. Moğollaşmış Türkler var. Türkleşmiş Moğollar var. Artı ee, daha önce bir Moğol İmparatorluğu denemesi var. Hmm. Ee, Moğol, Cengiz Han'ın ataları. Ee, İslam dünyasında sıkı, sıkı ilişkileri var. Ee, o dönemdeki savaşlardan biraz daha farklı, yıkıcı bir e, işgal hareketi gerçekleştiriyorlar şüphesiz. Ama Türk tarih açısından önemini ben söylemiyorum. Bartoltuğ'un meşhur sözü vardır biliyorsunuz. Moğollar gittiği her yeri Türkleştirmiştir. Evet. Niye? Çünkü bürokrasi Türktür. Komutanlar Uygurlar. Uygurlar. Uygurlar. Evet. Ordu yüzde 80 itibariyle Türktür. Türk boylarıdır büyük oranda Moğol orduları. Ee, ve bir de hareket ettikleri için yetişmiş entelektüeller onların önünden kaçıp sığınak arıyorlar kendilerine, güvenli limanlar arıyorlar. Ve Harzemşahları, ki Harzemşahlar da Selçukların varisi, oralara eye geçtikleri zaman alimler, bilginler e, ...entelektüeller artık Adana ne dersek diyelim... ...bunlar evet. güvenli limanlara çekiliyorlar... ...önce İran evet. bölgesi... ...sonra da artık o dönemin... ...en güvenli limanı kabul edilen... ...Alaaddin Keykubat'ın, ulu Keykubat'ın... ...yönettiği Anadolu'ya Anadolu geliyorlar... Evet. ...bu gayet doğal bir şey... Evet. ...Saddeddin Konevi Malatya'dan geliyor... Değil mi? Evet. ...Hubeşe Tiflisi Merdi'den geliyor... ...Şemsettin Semerkandiler geliyor... önce ...daha önce gelenler var... ...1000'lerin sonu, 1200'lerin başı... ...benim yaptığım araştırmalara göre... İlk Semerkantlı alim 1150'de Sultan I. Mesud zamanında geliyor Konya'ya mesela. Ama bunlar seyrek. Evet. Çığır açıcı, dönüştürücü isimler 1200'lerden itibaren başlıyor. Bu gittikçe artıyor. 1250'lere geldiğimizde Anadolu bir tür e, bugünkü gibi e, mazlumların e, sığınağı halinde. Mayasında var demek Mayasında yani. var Anadolu'nun. Bir de güçlü bir devlet var. Tabii en azından Ulu-Keykubat zamanında çok güçlü bir ordusu var. Çok istikrarlı bir devlet ve dışarıya karşı da böyle bir imajı var. Biliyorsunuz Kürtse Tadır Savaşı'ndan Moğollar üç gün saldırmıyorlar boş çadırlara korkudan. E, bu insanlar çok çeşitli coğrafyalardan geliyorlar. Tabii Türkistan'dan hemen e, Kuzey Afrika'dan da geliyor. i̇bn Arabi gibi isimler. Muhittin Maribi mesela. O da Maripli Endülüs'ten geliyor büyük astronom matematikçi. Hocam bu göçlerde acaba e, Türk İslam tasavvufunun temelini teşkil eden Hoca Ahmet Yesevi'nin Şakirtlerinin ee, bir etkisi e, olmuş mu? Çok radikal bir etki yok. Ee, benim bildiğim tabii. Ben tasavvuf tarihçisi değilim. Daha çok bilim tarafına evet. bakıyorum ama yaptığım okumalardan var bir etki fakat çok çığır açıcı bir etki değil. Evet. Ee, Anadolu'daki tasavvuf ve irfan büyük oranda e, Mevlana damarıyla ki bu tasavvuf damarı büyük oranda bir de Konevi damarı ya da İbn-i irfan damarı evet. e, kurucu Hı -hı. yapılar onlar. E bir de tabii e, na, nasıl diyelim daha çok yaşama felsefesi diyebileceğimiz tasavvufi tarikat hareketleri var. E, işte, bu Şahabettin Süre şey değil. Filozof olan değil de süre verdiği tarikatının kurucusu. Evet. O da Konya'da malum. Tasavvuf. O da büyük bir hı. tarikatlar açısından belki bu dediğiniz düşünülebilir. Hı. Yani Anadolu'dan ki Anadolu'daki pratik yaşama taallük eden tasavvufi hareketler ortasından besleniyorlar, kalendidiler babayiler gibi, o, evet. onu kabul edilir, e, o kabul edilebilir bir şey ama teorik tasavvuf dediğimiz tasavvuf büyük oranda Mevlana ve Konevi geleneğiyle e, iç içe. Eyvallah. Şimdi e, şunu söylemek lazım Moğolları e, anlatırken bir hiçbir zaman Moğollar zannedildiği gibi alimleri ve sufileri katletmiyorlar. Öyle mi? Hocam? Tabii. Hmm. Cengizhan bunlara haber gönderir genelde. Hmm. Şehri terk etmelerini istiyor çünkü biraz da korkuyorlar bilgiden korkar. Bu tür insanlar. Hmm. Özellikle mistik, tasavvufi yönü olan insanlardan çekinirler. Çekinirler. Haber gönderirler. Onlara. Hmm. E, şehri terk etmeleri istenir. E, Tabi pek çok alim şehri terk etmez, Peki savaşır. Bu baksıların falan e, etkisinde kaldığından olabilir değil mi hocam? Dini tabii, şah, tabii var. dini bir yönü vardır. Dini bir yönü var. E, bir de e, dediğim gibi belirsiz olan insanı korkutur. Tabi. Evet. Şimdi bu birincisi, ikincisi ee, Moğollar büyük bir kara imparatorluğu kuruyorlar. O dönemin %33'ünü kara imparatorluğu dünyanın ele geçiriyorlar. Evet. Dediğim gibi çok büyük e, yıkımlar da yapıyorlar. Ama daha sonra ele geçirdikten sonra bu coğrafyada kurdukları bir teşkilat var. Yam teşkilatı. Hı hı. Şimdi ben bunu derslerde de söylüyorum arkadaşlara. E, verilere bakmak lazım. Masa başı değil de veriler. Şimdi 1240'tan sonra İslam dünyasındaki ilmi hareketliliğinin ritminde bir artış var. Ondan önce diyelim ki %70 ise mesela evet. ya da 40'sa yüzde %60'a çıkıyor. Ulema hareketliliği, kitap hmm. hareketliliği, bilgi hareketliliği çok hızlanıyor. Şimdi bu güvenlik, yoz sistemi Tabii. Ki açısından son öncelimdir. Yam teşkilatı Moğolların askeri bir teşkilatı. Ordu birliklerini aktarma, istihbarat aktarma çok hmm. sıkıdır. Hiç af yoktur hatayı hemen ölümle cezalandırırlar. Bu yam teşkilatı bir süre sonra ticaret sistemini de kontrol ediyor. Bir İpek süre, yolu baharat tabii, yolu. Bir süre sonra ulemanın seyahatlerini de kontrol ediyor. Hmm. Dolayısıyla ulemalar güvenli bir şekilde evet. seyahat ediyorlar. Reşit bir cümlesi vardır. Konya'dan bir kadın başına bir altın tepsi koysa mücevherle dolu Çin'e kadar kimse ona dokunmadan seyahat eder. Hmm, müthiş bir şey. Bunun bir mübalağa tarafı var ama doğru bir tarafı evet. da var. Ben bunu bir yazımda Kutbuddin Şirazi'nin seyahatlerini dikkate alarak analiz ettim. İşte Kutbüttin Şirazi, Şirazi'da doğuyor. Ee, İran coğrafyasına geliyor. Aşağıya, Merave'ye geliyor, Anadolu'ya geliyor, Mısır'a gidiyor. Tekrar Orta Asya'ya gidiyor. Nasıl yapıyor bunu? Uçak yok. evet, Otobüs yok. Efendim, evet. O sistemle yapıyor. Dolayısıyla hı. Moğollar bir süre sonra İslam medeniyetindeki bilgi akışını hızlandırıyorlar. Ee, onun için hı. bir cümlenin şey diyorum. Bilgi ordulardan hızlı hareket eder. Evet hocam ondan not aldım ee, ben. Kitap fikirlerin seyahatleri orduların seyahatlerinden daha hızlıdır diyorsunuz. Tabii. Kesinlikle bakın <gülüyor> bu Bağdat'ta bir alim e, Endülüs'te yazılan kitap gelir gecikti 3 ay oldu nedir bu yavaşlık diye ciddi bir serzenişte bulunuyor. <gülüyor> e, bir de tabi e, İslam medeniyetinin hard diski hı hı. haçtır. Öyle mi? Tabi hmm. haçta bütün coğrafyadan İslam alimleri gelirler, hmm. karşılaşırlar, hem sözlü olarak bilgileri birbirine aktarırlar, hem de birbirlerine eserlerini verirler. Münazara, tartışma. Çeşitli ders yaparlar, artı evet. eser yazarlar. Tufe hmm. diye başlayan kitapların çoğu Mekke Medine'de yazılmıştır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Tufesi. Evet. Evet. Bir şey daha, alimlerin bir kısmı, bir yıl orada kalıp eğitim yaparlar. Evet. Ve bu fikirlerin dağılmasına, toplanmasına, evet. işlerinizde dağılmasına neden olur. Mesela güzel örnekler var. Ee, Muhammed Birgivi'nin, Mehmet Birgivi'nin Osmanlı döneminde fikirlerinin Çin'e yayılması. Evet. Haç yoluyla. Abdullah, 18. 17. yüzyıl sonunda İbrahim Gürani'nin fikirlerinin Endonezya'ya yayılması. Hep bu yolladır. Endülüs'e gitmesi fikirlerin, Endülüs'teki fikirlerin gelmesi. Dolayısıyla bu haç, e, yani İslam bir bilgi alışverişi, bilginin dolaşımında haç çok ciddi çalışmalar yapmak lazım. Evet. Ee, hocam şimdi... E, ...tabii biz hep bilimden, ilimden... ...hangisini söylersek söyleyelim. Hiç fark değil. etmez, mefhum aynı. Değil mi hocam? Evet. E, kelimelere takılıp kalmamak evet, lazım. Sözlüklere takılmıyor. E, matematik ve felsefede... E, ...bu geçmiş tarihimizden kaynaklanan o... E, ...hareketliliği e, kaybettiğimiz için mi... ...sonra biz bir girdaba girdik... Mesela bu özellikle anatolik, ana, analitik düşünce açısından matematik ve felsefenin çok önemli bir temeli vardır. Tabii. Bu 13. yüzyılda bu çok iyi kazanılmıştır muhtemelen. Sonraki asırlarda acaba bu ihmal edildiği Yok. için mi? Hiçbir, zaman, hiçbir zaman ihmal edilmedi. Şimdi basit bir örnek vereyim size. Lütfen. Bu yumurtaya benzer. Şimdi yumurtayı bir kuruşkaya koyduğunuz zaman değil mi? O yumurtanın içerisinde Ortaya çıkacak civci ve tavuk bütün özellikleri genetik olarak var mıdır? Tabi vardır. Başka bir şey çıkar mı? Mesela e, yumurtadan aslan yavrusu çıkmaz. <gülüyor> evet. O yumurta civci olur, tavuk olur, kemalene zevale dönüş, kemal zevali getirir. İslam medeniyeti bir medeniyettir, insani bir hadisedir, beşeri bir hadise. ilahi bir hadise değildir. Ilahi olan vahiddir burada. Evet. Bu vahim bize verdiği ilkelerdir. Biz hayatla Tarihle, tabiatla neyse artık ilişki kurup bir medeniyet kurduk. Bu medeniyet çok çeşitli özellikleri olan, coğrafi olarak farklı bölgelerde farklı tezahürleri olan, zamansal olarak farklı tezahürleri olan bir medeniyet. Dolayısıyla kemale ermiş, kendini gerçekleştirmiş ve belli bir dönemde de açılımı tamamen bir medeniyettir. Biz tabii bu tür soruları neyle veriyoruz? Batı dünyasından yeni bir şey oldu ya, biz ona kendimiz mukayeseceğiz. Yeni şeyler oldu. Mesela diyelim ki Osmanlı medreselerinde ya da İran medreselerinde, Safevilerde ya da Babür'de bildiğimiz matematik, astronomi, mantık hep var. Yani ha dönüşüm olur mu? Sistemin verdiği imkanlar kadar olur. Bu böyledir. Yani beşeri bir hadise insan gibi yani i̇bn ya doğar, gelişir, ölür. Medeniyetler böyledir. Ya, bir Kıraşlanmaya gerek yok yine ya. Yine makalenizde diyorsunuz ki, İslam dünyası farklı devletlerle, farklı coğrafyalarda yaşamış olsa da tek bir akıl ve ideal vardı. Neydi o? Şu. Bilgi bakımından, Hı -hı. ilim bakımından ulemanın zihninde Daru İslam tekti. Evet. Yani bunun örnekleri çok açıktır. İbn Arabi Endülüs'ten geliyor Konya'ya. Samavel büyük cebircimiz Marip'ten kalkıp Bağdat'a geliyor, Azerbaycan'a gidiyor, Türk beylikleriyle yaşıyor. Evet. Yusuf Kırşehri Konya'dan Endülüs'e gidiyor. Muhittin Marif Endülüs'ten Anadolu'ya geliyor. Kadızade Bursa'dan Semerkant'a gidiyor. Müstittin Hindistan'dan İstanbul'a geliyor. Ali hmm. Kuşçu Semerkant'tan geliyor. Kutbettin Şirazi Mısır'a gidiyor. Şuraya, yani onlar için pek fark etmiyor. Çünkü ortak bir metafizik çanağın içinde iş görülüyor. Hmm. Sistemler farklı olabilir. Tasavvurlar farklı olabilir. Onun için ulemanın zihninde Darül İslam tektir. Bunu şey, sultanlar da bilir. Ben buna böyle esprili bir örnek veriyorum. Savaşmaz. Alimler savaşa sokulmaz. Çok evet. değerlidirler. Ama savaşa götürülürler. Hmm. İki Müslüman ordu savaştığı zaman bunlar kenarda bekler. Eserlerini yazmışlardır. İlk cümle boştur. Kim kazanırsa kitabına ithaf eder. <gülüyor> Bunu evet. herkes bilir. Evet. Budur yani. Ulema için ha o ha o. Dediğim gibi sultanlar da bunu herhangi bir problem, bunda herhangi bir problem görmez. Yani. E bu dönemin ruhuyla alakalı bu çok övülecek ya da çok gelecek bir şey. Dönemin ruhunu tasvir ediyoruz. Bu bir değer ifade etmez. Bugün farklı yaparsınız. Yarın kim bilir neler olacak. Evet. Nasıl bir dünya, nasıl bir devlet anlayışı, nasıl bir millet anlayışı ortaya çıkacak bilmiyoruz. Yani burada bizim derdimiz bu tür şeyleri tespit ederken, tasvir ederken bir değer yüklemek değil. Evet. Bu böyle oluyordu. Evet. O dönemde de bir işlevselliği vardı, bir anlamı vardı. Bugün hiçbir anlamı olmayabilir. Eyvallah Biraz Olaya hocam. böyle bakmakta fayda var. Hocam bir. arkadaşlar işaret ediyor, reklam arasına gireceğiz de. Çok kısa bir soru soracağım. Ee, Türk düşüncesini, yani İslamdan önceki Türk düşüncesini başlatırsak nereden başlatabiliriz? Şimdi Türk kelimesi çok müphem bir kelime. Hmm. Herkes farklı kullanıyor. Bunu Milattan önce 20 bine götüren var. Evet. Milattan önce Hunlara götüren var. Ee, nedir o? Mete kadar götüren var. Ben öyle bakmıyorum olaya. Elbette Türk kelimesinin politik, siyasi, niyiz, Allah farklı olabilir. Ben şöyle bakıyorum. Diyelim ki 1300'de yazılan bir matematik kitabını ben ne kadar geri götürebilirim? Hmm. Selçuklar'da yazılmış, diyelim ki Konya'da yazılmış evet. bir metni. Ne kadar geri getirebiliyorsam felsefe, bilim tarihinden Türk kelimesini o kadar geriye taşıyabiliriz. Diyelim ki siyaset açısından biz bunu Göktürkler'e kadar götürebiliyoruz. Evet. Demek ki Türk siyaset düşüncesini Göktürklerden başlatabiliriz. Yazılı metinler olarak da zaten Yazılı metin ya da var. daha önce daha sonra İslam dünyasında diyelim ki Yusuf Hasac'ın yazdığı metinde hmm. unsurlar var. Evet. Ama bir matematik metni 960'dan önce gitmiyor. Eyvallah. Dolayısıyla bizim ben Erol Güngör Hoca'nın izini takip ediyorum o konuda. Neyse. 1040'tır. ...Türk hmm. Devleti'nin kuruluşu. Bizim o Dandanakan şimdi, Savaşı. Dandanakan Savaşı ve sonrası. Yani bizim şu kültürel olarak ama. Hmm. Bakın dediğim gibi Türk kelimesi çok geniş bir kelime. Evet. Kültürel, felsefe bilim tarihinden... ...kullandığımız, incelediğimiz eserler... ...960'dan önceye gitmez. Hmm. Dolayısıyla biz felsefe bilim tarihinden... ...Türk kültür tarihini, Türk bilim tarihini... ...Türk felsefe tarihini... ...bu tarihten itibaren başlatabiliriz. Eyvallah. Değerli seyircilerimiz... ...kısa bir ara vereceğiz... İhsan Hocam'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Konya merkezli bir sohbete dönecek artık konuşmamız. Tekrar merhaba değerli seyircilerimiz. İhsan Fazlıoğlu üstadımızla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi artık Konya'ya gelelim hocam. Türkistan Konya'dayız. <gülüyor> Konya'ya gelelim. Ee, tabii e, Konya okulu var hocam. Sizin bu konuyla ilgili e, bir makaleniz de var. bir e, Diyanet TV'de de bundan epeyce bir bahsettiniz evet. arkadaşlarımızla. Nedir bu Konya Okulu? Yani Konya'da medreseler onlarca medreseler var. Yok ben onu falan... kastetmiyorum. Zihniyeti Zihniyet kastetmiyorum. Olarak, evet. yok, ben oradan geçit sağlamak için evet, söyledim evet. hocam. Şu anda ayakta kalan 3-5 medresemiz var ama 50 civarında medrese olduğundan tabii, bahsediliyor tabii. ki Çok... bu medreseler mutlaka o Konya Okulu'nun ürünüdür. Evet. Nedir bu Konya Okulu hocam? Şimdi şunu kastediyorum. Okul derken bir şehrin mevcut birikimi çekmesi kendine derleyip toparlayıp ...yeni bir unsurla... Hmm. ...bunu tekrar dağıtması, bir etki alanı oluşturması... Evet. ...onu kastediyorum... Hmm. Ee, ...Konya... ...bilinmiyor mu biliniyor fakat eksik... ...ele alınıyor. Şimdi Konya'nın birkaç... ...şeyi var. Bir... E, ...13 yüzyıldaki o coğrafyadan... ...gelenlerin bir araya gelip... E, ...yeni bir... ...sentez yapması... E, ...diyelim ki... Celalettin Rumi... ...Zıra Cettin Urmevi... ...Kutbuttin Şirazi... Ve Sadettin Konevi gibi e, bunlar kendi doğal yerlerini terk edip Konya'da bir araya gelip yepyeni bir perspektif geliştiriyorlar. E, elbette Merve bağlı bu, onun tecrübesine bağlı, daha önceki İslam kültür havzalarına bağlı yapılar bunlar. Bir de bizim açımızdan bir önemi var. Anadolu İslam tasavvuru ya da hadi ben ona yani pejoratif anlamı, anlamında değil ama Türk İslam tasavvuru'nun kurulduğu şehir olarak görüyoruz. Ama bu sadece burada kurulmuyor. Bir de bunun bir etkisi var. Tam Endülüs'e kadar uzanan, hatta yani Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bir etkisi var. Zaten kendi doğal coğrafyasını da belirliyor. Bu e, açıdan bakıyorum. Bir zihniyet meselesi evet, olarak canım. görüyorum meseleyi. Elbette Anadolu'nun diğer şehirlerinde de çok ciddi hareketler var. Sivas çok önemli. Kutputin Şirazi gök evet. de. Kayseri önemli. Tokat İbni Sartak orada. Ondan Malatya... Belli bir dönemde öne çıkıyor. Erzurum evet. belki değil Tabii, mi hocam? Tabii öz Erzurum. Özellikle beylikler döneminde her beylik kendi şehirlerini yükseltmek istediği Tabii. için büyük bir faaliyet var. Ama Konya'nın farkı şu. Bir zihniyet inşa ediliyor burada. Hmm. Bu zihniyet Osmanlı'yı belirliyor. Bu zihniyet Şam, Mısır'ı belirliyor. Evet. Bu açıdan sonra nedir bu zihniyetin özeti? Ben daha önce Konya'da bununla ilgili bir konferans vermiştim. Türk, İslam-Türk idrakinin ifadesi olarak Konya diye bir konferans varmış. Evet. Ee, Türk İslamı'nın yani Türklerin İslam anlayışının özellikle Osmanlı çizgisindeki kurulduğu yer. Bu İslam anlayışının e, özelliği İbni Haldun'un ifadesiyle konuşsak İslam medeniyetini üst üste kurulmuş bir yapı olarak görmesi. itikadı fıkı, kelamı ve irfanı bir arada tutması imanı, bilgiyi ve irfanı bir arada tutması. Hmm. Diyelim ki Kutbuddin Şirazi nedir? Matematikçi, Assunum, işraki filozof, müfessir, Konevi büyük bir arif, Mevlana sufi, Sıradjettin'in büyük bir hukukçu, İbn Sina'cı bir filozof, kelamcı, hmm. İslam medeniyetinin önemli mantık kitabını yazmış bir insan, Metaliülenzar falan. Bu yapı Konya'da elbette bunun maddi şartları var, ekonomik şartları var, siyasi şartları var. Bir yapı kuruyor, bir zihniyet oluşturuyor ve bu zihniyet daha sonra da belirliyor. Son yaptığımız araştırmalarda ve çalışmalarda bunu Medeniyet Üniversitesi'nde de bir Konya Kültür Havzası diye bir sunum da söyledim. 1300 ile 1400 arasında bu 100 yılda yetişmiş yaklaşık 7-8 tane büyük alim var. Konevi hepsi bunların ama. Bunlar mesela çok bilinmiyor. Evet. Biz ha, tabii şeyi ya biliyoruz. Konevi de. Konevi hani Saddettin Konevi biliyoruz. Evet. Kutbettin hı hı. ama bunları bir mesela İbrahim Konevi, hı hı. Alaaddin Konevi, e, biraz sonra bahsedeceğim Muhammed Konevi, Nasreddin Konevi Cemalettin Konevi, Hasan Konevi, Şemsettin Konevi. Evet. Kısaca bir asla değil mi hocam? Bir. Önemli, ön, bunların çok en önemlilerinden ikisi Alaaddin Konevi. Ha şimdi şunu söyleyeyim. Bunların özelliği ne? Bunların hepsinin özelliği Konya'daki zihniyete e, sahip çıkmalarına devam mi? Nedir o? Hepsi fakih Hı -hı. Hepsi sufi, hepsi kelamcı, hepsi dilci. Yani e, o sentezi şahıslarında tecessüm ettirmişler. Hı -hı. Mesela Alaaddin Konevi. Bu adam Şafi esas istibariyle. 1329'da ölmüş. Ondan sonra Tebriz'le çok ciddi bir alakası var. Büyük ihtimalle oradan da gelmiş olabilir. aynı, aynı. Baş kadı, baş şeyh. Hadül evet. kudat ve şu yok. Düşün Kesinlikle. bak. Tefsir, fıkı usul kelam alemi... ...tasavvuf, Arap dili ve belayatı alemi... ...bir de çok emdesen İbn-i Teymiye ile... ...İbn-i biliyorsunuz... i̇bn Arabi, o irfani gelenekle... ...kritik ilişkisi olan bir adam... ...İbn-i Teymiye ile görüşüyor... Hmm. ...ve İbn-i koruyor bu adam... İlginç... ...koruyor ama nasıl koruyor... ...diyor ki tasavvufa karşı, irfana karşı olan... ...yaklaşımının da haksızsın... Hmm. ...bak şu şu açıdan... İbn Temir anlaşamıyorlar. Hatta İbn Temir diyor ki, söylemini yumuşat, fetva vereyim hapisten çıkman için. Hmm. Olmuyor. Fakat yine de o terbiyesi gereği, o ziynete gereği İbn Temir'in öğrencilerini himaye ediyor bu adam. Evet. Alaaddin Konevi. Şimdi bu adamın başka bir özelliği de e, İbn Haldun'un hocasının hocaların hocası. Hocasının hocaların hocası. Yani İbn Haldun hocası, evet. hocası Muhammed, Abili, Muhammed Abil'i, Muhammed Abil'in hocası var. Ee, Ebu Musa hı hı. ve e, onun kardeşi Ebu Zeyd bu iki kardeş Tunus'tan kalkıyorlar şeyden Maharet'in şey geliyorlar. Mısır'a, Şam'a geliyorlar ve Alaaddin Konevi'nin talebesi oluyorlar. Alaaddin Konevi bunlara Farazi okulunu eğitimi veriyor, bunları eğitiyor. Ve bunlar dönüp Kuzey Afrika'da Muhammed Abili'yi ve diğer insanları yetiştiriyorlar. Ve daha sonra da abili de Razi'nin felsefesini, kelamını İbn-i okutuyor. Nereden biliyoruz? Çünkü özeti var eserinde. Evet. Şimdi ben bununla bir alıntı yapmıştım. El-Makarri'nin e, Nefıt Tip diye bir eserinden diyor ki, bu iki kardeş diyor, Ebu Musa ve Ebu Zeyd e, Doğu'ya göç ettiler ve Alaaddin Konevi'den isim veriyor, Celaleddin evet. kazvin de bu mağrepli bir tabakat kitap yani bir Ansübidi yazarı ve bunlar da akli kelamı bundan öğrendiler diyor. Demek ki Alaaddin Konu böyle herhangi biri değil. Ya da Şemsettin Konevi. Bu da Hanefi bir adam. 1386 ölümü. Bu da e, usul, furu, kelamcı, büyük bir alim. Aynı zamanda büyük bir mühendis. Kale yapıyor. Savaş aletleri icat ediyor. At yetiştiriyor. E, botanikçi. Evet. Falan. Şimdi yani yürüyen şey gibi nedir onun adı? İlim adamı gibi. Aynı zamanda İbn Arabi'nin eserine şer yazıyor. Ona nispet edilen Şecetü'n-Nûmâniye. Ya da Molla Fenari'nin hocasını düşünelim. Cemalettin Aksarayi. Evet. Tam Aksarayli evet, ama Aksaray. aynı aynı gelenek içerisinden geliyor. Konya Tabii. Dediğimiz. Şimdi bunlar şeyin Molla Fenari biliyorsunuz. Biz de hani o dönemde şey İslam'da kendisi kurulmamış ama Osmanlı ilmiye sınıfının Başı kabul edilir, evet. kurucusu kabul edilir. Evet, Cemaatin Aksanayi'nin tanrıbısı ve çok saygılıdır da. Evet. E, zaten Davudur Kayseri ilk müderrisimiz 1337 İznik evet. Medesi'nin baş müderrisi. O da e, Sadettin Konevi geleneğinden hmm. geliyor. Ve Tokat'ta İbn Sartak'tan matematik dersleri alıyor. Şunu e, burada şeye gerek yok. E, Övgü sövgüyle iş yapmanın bir anlamı yok. Elbette. Vaka, iyi analiz evet. ettiğimiz evet. zaman bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu 1300-1400 arası Konevi alimler üzerine ben ciddi bir şey görmedim. Tabi tekil olarak çalışmalar var ama bu zihniyet etrafında bir analiz yapmak lazım. Hı -hı. 1250'den 1400'e Konya'da inşa edilen bu e, itidalli ya da muhtedil zihniyet, evet. dengeli zihniyet, inançla, bilgiyle ve irfanla e, yoğrulmuş bu zihniyet bence Osmanlı'nın mayasında bulunan bir zihniyet. Bunun şiirle terönümü de var. İşte Yunus Emre, Aşık Paşa. Aşık Paşa'nın garip namesi de kurucu bir metindir. Evet. E, ya, ya da diğer e, halk ozanlarımız, sufilerimiz. Hı -hı. Çünkü biz tasavvufu ya da halk ozanlarını da bir düşünce okulu olarak ele almamız lazım. Bunlar bizim anladığımız anlamda şiir söylemiyorlar. Mutlaka. Anladın Yani garip name Aşık Paşa'nın biliyorsunuz Kırşehirlidir. Hı -hı. Bir felsefe metnidir. Evet. Orada bir sistem var. Ama biz o sistemi şiiri öne çıkartıp edebi bir metin olarak gördüğümüz için es geçiyoruz. Oradaki birlik felsefesi, kozmoloji, astronomi çok dikkate alınmıyor. Ya da Yunus, Yunus'un metinlerini biz henüz daha düşünce metinleri olarak okumadık. İlahiler olarak okuyoruz. Evet orada bir sıkıntı var değil mi hocam? Yani, yani Türk şiiri hı. aynı zamanda bir düşünce hareketidir. Halk ozanları buna dahil. Yani Karacaoğlan'ı da bir siz bir düşünce metni olarak okuyabilirsiniz. bir ee, Sultan Abdalı da okuyabilirsiniz. Ya da işte divan edebiyatı denilen tasavvuf edebiyatı denilen metinleri de e, bir düşünce metni olarak okuyabilirsiniz. Kısaca e, Kone, şey, Konya okulu bir zihniyet meselesidir. Ve benim iddam ya da talebim bu zihniyetin güncelleştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu Vehhabi kafa ya da ilmi ihmal eden irfani yaklaşımlar mistizm ben ona diyorum. O irfan değildir artık. Bunlardan kurtulamayız. Yani akli selim e, bu yapıların dengede tutulmasıdır. Matematik mi, fizik mi? İkisi birlikte. Evet. İlim mi, irfan mı? Ahlak mı, fıkıh mı? Bunlar birlikte. Bunlar birbirinin yerine ikame edilecek şeyler değil. Yani Kaç kanatsa bu, hepsi kanat yani. Bunların hepsini birlikte inşa etmemiz lazım. Dediğim gibi Molla Fenari bunun güzel bir örneğidir. Konevi geleneğinden geliyor. Büyük bir Arif Misvalunsu yazıyor. Büyük bir mantıkçı, büyük bir usulü fıkıhçı, büyük bir kelamcı, büyük bir büyük tefsirci. Ve bu Osmanlı medresesinin ilmiyesinin mayasını atıyor. Mesele biraz budur. Evet. Ona böyle akli selim bakmak lazım. Eyvallah. Üstadım şimdi biraz önceki konferansınızda bir de Türk İslam'ı Konya'da inşa edildi dediniz İslam Türk zihniyeti İslam evet. Konya'da inşa edilmiştir ruhu bu, evet. bu noktadan hareket ederek Türk İslam uygarlığını nasıl kategorize ediyorsunuz Siz ne açıdan politik ee, ilmi ekonomi İlmi hocam ilmi şimdi e, Neticede bizim medeniyet niyetimiz İslamdır Evet Çünkü hayat görüşümüzü metafizik çanağımızı akli ilkemizi, Eylem ilkemizi ve davranış ilkemizi İslam veriyor. Evet. İslam medeniyet tarafımızdır. Kavmiyet de Türktür. Bu ikisinin sentezinden bir İslam Türk medeniyeti ortaya çıkıyor. İslam büyük hükümetir. İslam medeniyetinin üyeleri çok. Biz de bunun bir üyesiyiz ama esaslı bir üyesiyiz. Evet. Politik olarak belli. Asıl verelim. unsurlardan Tabii. birisiyiz. Asıl unsurlardan Yani üç büyük unsuru vardır İslam medeniyetinin. Araplar, Farslar ve Türkler. Evet. Diğerleri de elbette büyük katkıda. Berberiler, Kürtler, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, Şüphesiz. Evet. Urdu, babürler, Hintliler. Evet. E, o açıdan biz herhangi bir medeniyet değiliz. Yani herhangi bir e, nasıl diyelim e, geçiştirilecek bir yerde durmuyoruz İslam medeniyetinde. Çünkü siz dediniz ki gene hocam bilim tarihinde devrim olmaz dediniz. Olmaz. Ya o şunu, bir süreklilik arz eder. Ha, tabii ki ya, ne, biraz önce ben konferansta şey dedim bir Hasan İbrahim Hasan adlı Mısırlı zannediyorum milliyetçi Arap İslam tarihinden nispetle Selçuklar olmasaydı diyor evet. İslam Arap kıtasına Arap yarımadasına sıkışmış bir kültür olarak kalırdı. Bunu evet. görelim. Tabii. İslam Türkleri dikkat almadan İslam medeniyetinin hikayesi bile yazılamaz. Bırak ilmi yazımını hikayesi bile yazılamaz. Hem askeri hem siyasi hem ilmi hem fenni hangi açıdan bakarsak bakalım dolayısıyla e, İslam medeniyeti e, bir tür üst bir çerçeve olmakla birlikte onun en önemli üyelerinden biri Türk evet. medeniyet olduğunu söyleyebiliriz artık Hocam biraz da Konya'dan çıkalım tamam e, bu kadar Konya sohbetimiz yeter e, şimdi. Bizde bir algı var. Gazali ve... Eyvah bu soruyla <gülüyor> ne zaman karşılaşırız? <gülüyor> gazali bir adeta mihenk taşı kabul edilir. ki Olumlu göre, anlamda bir mihenk taşıdır tabii. Evet ama biz onu yanlış kategorize ediyoruz diyorum ben şahsen Biz hocam. etmiyoruz. Biz başkalarının yaptığı kategorizleri, kategorileri, kategorizasyonu benimsiyoruz. Benimsiyoruz. Başkalarının evet. iddialarını ve hikayelerini benimsiyoruz. Hı hı. Siz diyorsunuz ki hocam İslam medeniyetinin altın çağı, ...Gazali ve Razi'den sonra başlar evet, diyorsunuz. Diyorum. Bunu bir açalım mı hocam? Ama bu çok uzun vakit ister. Kaç saatimiz... <gülüyor> <ama. gülüyor> Özetleyeceğiz artık. Şimdi medeniyet elbette bir süreçtir. Her döneminde bir şeyler yapılıyor. Yani Gazali, Razi... hüday değil... ...onlar da bir arka plana bağlanıyorlar. Ama mevde yapılan... Biraz ...bugünkü konferansta anlattığım... ...bu tahkik, tahrir ve talim... ...operasyonların neticesinde... ...ortaya çıkan... ...zihniyetin arkasında Gazali var... Bu zihniyet matematik bilimleri meşrulaştırmıştır. Bilgiyi beşerileştirmiştir. özselcilik anlayışını tasfiye etmiştir. Ee, insanlara bütün e, Akdeniz dünyasına farklı düşünce biçimleri, farklı felsefe yapma tarzlarını göstermiştir. Bu da İslam hediyeyi önüne açmıştır. Bunları böyle e, nazari masa başı felsefe yaparak söylemek doğru değil şüphesiz. Tek tek bilimleri alıp bunu gösterebiliriz. Ben örnek ver, verdim. Vereyim burada da. Lütfen hocam. Diyelim ki Adil Fahuri'nin El Mantık İnden Arap. Arapların Mantığı diye bir kitabı var. Tabi İslam mantığını anlatıyor. Evet. Ne diyor? Mantığın altın çağı İslam dünyasında 1200-1400. George Saliba. Bak hep yabancıları söylüyor. Evet hocam. İslam'ın astronomi çağı 1200-1600. Ee, felsefe, her açıdan bak. Optik, mekanik. Şimdi Dediğim gibi başkalarının yanlışlarını düzelterek düşünemeyiz. Bunlar hmm. bu fikirlerin 19. yüzyılda İngilizler tarafından üretildi. Hmm. Osmanlı Devleti siyasi olarak tasfiye ediliyordu. Kültürel olarak da Araplar nezdine itibarsızlaştırılması gerekiyordu. Çünkü Arapları nasıl isyan ettireceksiniz? Evet. Araplara şu dendi. Siz çok büyük bir medeniyetiniz. Türkler gelip sizi işgal edeceği her şey bitti. Bunun da müsebbibi Gazali bir Selçuklu düşünürüdür. Meşruiyet sağlamıştır. Gazali'ye fatura ettiler bu işi. O dönemde İngilizlerin bu işine yaradı ve işlevseldi gerçekten. i̇bn Sina ve Gazali aynı görüşe sahip dedi, Aynı hayat yani. görüşüne sahiptiler. Evet. Sadece dünya tasarvurları farklıdır. Gayet ne? doğal. İslam evet. medeniyeti çok anlamlı, çok katmalı bir medeniyet. Tek biçimli değil. Bunu hep vurguluyoruz. Evet. İslam medeniyetinde hiçbir konuda tek bir fikir bulamazsınız. Arapça çok matematiksel bir dindir, dildir. Ama Suyuti'nin 30 ciltlik Arapça'da istislamlar kitabı var. Hemun Hevami. Evet. Fıkıh mezhepleri dolu, kelam mezhepleri dolu. Bu tek biçimli düşünme bize modern batının, aydınlanmanın bir hediyesidir. Dolayısıyla elbette Gazali'nin tasavvuru farklıydı. Razi'nin tasavvuru da farklıydı. Razi yüzde yüz Gazali'yi takip etmiyor ki. Evet. Ama hayat görüşleri aynı. Bunların hepsi tevhid inancına mensuplar. Hepsinin davranış ilkesi, inanç ilkesi ve eylem ilkesi aynıdır. Bu nedir? Tevhid, adalet ve muhabbet. Ama dünyadaki üretilmiş bilgiyle ilk temas kurarken farklı tasavvurlar üretler. Tek bir devlet görüşüm var İslam dünyasında? Tek bir ekonomik anlayışı mı var? Tek bir matematik anlayışı yok. Dolayısıyla tek bir düşünce de olmaz. Ama Gazzali'nin buradaki önemi şudur. Yunani tarzda felsefenin ya da İbn Sinacı tarzda düşünmenin imkanlarını gösterdi. Hmm. Ve ondan sonra Razi Okulu ortaya çıktı. İşraki okulu ortaya çıktı. İrfane okulu ortaya çıktı. İslam'ın üç büyük düşünce okulu Gazali'den sonra ortaya çıktı. Eğer evet. felsefe diyeceksiniz. En önemli mantık çalışmaları Gazali'den sonra ortaya çıktı. Optik çalışmaları, evet. matematik, astronomi, mekanik hepsi Gazali'den sonra ortaya çıktı. Daha da önemlisi e, fen bilimleri, matematik bilimleri eğitim müfredatına Gazali'nin talebeleri tarafından... Derc edildi, sokuldu. Şimdi hocam... Daha ne diyeyim yani bu kadar veriden sonra hala... Ben bir şey diyeyim de onu açalım hocam. Orientalizm kültürel bir terör dediniz. Evet. İslam medeniyeti uygulanmış kültürel bir terördür. İşte bu terörün etkisini mi gösteriyor bu bütün... Ben daha pratik bir örnek vereyim. 94'te Mısır'a gittim. Bir toplantı için. Kitapçıları gezerken Riyadiyat FİTURASIL Arabi, Arap kültüründe matematik. <Gülüyor> kitap, güzel. Ama yazarı bir Ermeniydi. <Gülüyor> Mısırlı bir Ermeni. Aldım. 240-250 sayfalık bir metin. Baktım. Yani gayet güzel. Zaten kendisi de matematikçi. Yapılmış ikinci çalışmaları. Çok güzel özetlemiş. Ama son paragrafta ne diyor? İşte diyor Arap medeniyeti. Böyle bir gelişmişliğe sahipken barbar Türkler gelip <Gülüyor> bu medeniyet çökerdi. Ya bütün problem bu işte. Evet, evet. Yani Türk... <gülüyor> ...leri İslam medeniyeti nasıl koparabiliriz? Çünkü Göte'nin bir sözü var. Türkleri yenmenin tek yolu var. İslam'sızlaştırmak. Bu Göte meşhur var ya Alman düşünür. Evet. Türkleri İslam'dan uzaklaştırmak. İslamize işin. Evet. Bizi oraya kötü gösterip... ...orayı da bize kötü gösterip... ...bizi İslam medeniyetinden... E, ...İslam metafiziğinden... E, ...koparmak mesele bu. Biz Bunlar ilmi şeyler değil zaten. İddialar değil. İlmi cevap vermek de doğru değil. Bunlar siyasi argümanlar, siyasi operasyonlar. Bunlara siyasi cevap vermek lazım. Evet. Ama bunun için de kendi hikayemizi yazmamız lazım. Onun için bu konfüçyüzün sözü var hocam. Siz konferansınızda da söylediniz, eserinizde de var. Toplumun kaderi eline verirse ilk ne yapardın diye sorulunca şöyle yanıt verir. İlk olarak toplumun kendileriyle iş gördüğü kavramları değiştirir yerlerine yenilerini koyar ve her birini tanımladım. Tamam. Ee, orada e, şimdi ben daha ağır bir şey söylüyorum. Rus, Rus generalinin sözünü söylüyorum. Çerneyev 1800'lerde 1870'lerde diyor ki Türkleri yenmek için sadece onlara savaşmak yetmez. Onların tarihini de yenmek lazım. Hmm. Mesela budur ya. Evet. Yani bizim tarihsizleştirip, tarihsizleştirip omurgasızlaştırıp eee çökertmek. E, problem bu. Ama biz de buna teslim oluyoruz. Kendi hikayemizi yazdığımız zaman bunu aşarız. Nesnelerimizle kendimiz muhatap olacağız. Gideceğiz yazma eserleri, kendi kültürümüzün üretimlerini çalışacağız. Kendimiz, kendi gözlüklerimizle, kendi teorik bakış açılarımızla, kendi sorunlarımızla bunları okuyacağız. Kendi tarihimizi, kendi hikayemizi kendimiz yazacağız. Yabancı birinin hikayesini alıp John olan isimli Turul yapmak o hikayeyi senin yapmaz. Evet. Hikayede ilişkiler önemlidir, mekan önemlidir, zaman önemlidir. Bizim hikayelerimiz Adı Tuğrul, Mehmet Hasan ama hikayenin örgüsü bize ait değil. Eyvallah. Hocam biraz da daldan dala atlayacağım tabiri Olur. caizse. Atlayalım, ee, düşmeyelim ama. <gülüyor> <gülüyor> Elbette. Siyasetin olmadığı yerde adalet olmaz çünkü hukukta olmaz dediniz. Evet. Yani biz mütemadiyen son yıllarda siyaseti kötülemeye kalkıyoruz. Siyasetten bir şey olmaz Olur diyoruz. Tabii Halbuki siyaset olmadan ülkede yönetilmez, bir yere de varılmaz. Ne? Bizi bu kanaatim için, için it itiyorlar. için hiç bu iyi değil. Evet. Benim bir cümlem var. Devlet Türk için boy abdesine benzer. Nasıl bir mümin boyamdese dolaşmazsa Türk'te de devletsiz dolaşamaz. Evet. Devlete olan tabiyetimizi, bağlılığımızı sarsmak istiyorlar bir kere. Hmm. Türk'te de devlet kimliğiyle var oldukları için siyaset bir milletin varlık duyuşudur diye bir yazım olmalı. Siyaset bir milletin varlık duyuşudur. Evet. Siyasetsiz millet olur mu canım? Cana Cana bak bile evini bir siyaset Hele üzere günümüzde. yönetiyor. Tabii. Ya günümüzde geçmişte ve gelecekte siyaset şüphesiz var. Ha, ben siyaset ayrı bir konu ama e eğer bir toplumsanız sizin evet. bir siyasetiniz muhakkak olacak e olmuştur da e şimdi bu biraz e şuna benziyor bu meşhur İngiliz ajan. Lavrensen Lavrens bir şey var ya şeyinde anılarında Mısır'da diyor Kahire garında diyor herkes yere yatsın diye biri bağırınca Arapların bir kısmı yatar. Bir kısmı ne oluyor filan diye bakar. işte bunu olumlu olarak görüyor ama diyor Haydar Paşa da biri yat dedi mi herkes yatıyor diyor. Bu Türkler ne biçim millet? Nereden rahatsız? Şundan rahatsız. Türklerin bir sahibi var. Yat dediğinde herkes yatar. Sen orada kalırsın böyle. Yakalarlar seni. Evet. Arap dünyasında iş yapmak kolay. Çünkü kar bir kaos var. Hmm. Bu, rahatsız oldukları budur. Onun için şunu diyorum. Bize bizim itaatimizi sorgulayan, sorgulayanlar kime itaat ediyor ona bakmamız lazım. Hmm, çok güzel. Evet. Bizim itaatimizi sorguluyorlar. Çok güzel hocam. Biz devletimizin muti insanlarız. Tabii ki bu böyle. Evet. Ama bunu eleştiriyorsan... Eleştiren kişi kime itaat ediyor? Kime bizi davet ediyor ona bakmamız lazım. Onun için min insanların eleştirdiklerine değil, tekliflerine odaklaşmak gerekiyor. Eleştirdiklerine değil. Hmm. Ne teklif ediyor? Eleştiri Tabii. çok kolay. Tabii ki. Peki nedir yerine koyacağın, ikame edeceğin nedir? Ben onu bir göreyim bakayım. Ona bakmazsak ee, kaybederiz. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Ben müstefi de oldum. Eyvallah. <gülüyor> ee, şimdi konferansınızda bir konuya ben katılmadım. Onu burada tamam, söyleyeceğim. Gayet doğal bu. E, ateizmden bahsederken dediniz ki aslında bir ironi yaptınız. Evet. Katılmadım derken ben saygı mahiyetini söylüyorum. E, bizim ateistlerimiz bile dışarıdan besleniyor dediniz. Keşke Yerli bir ateistimiz yapıyordu. yok. Evet. Kastettiğim şu bizim düşüncemiz bayi düşüncesi. Hı -hı. Bayi. Evet. Bayilik nasıl ki teknolojik aletler alıp burada pazarlıyor biz mi Evet En fazla... Ne, ne sanayi diyorlar ona? Montaj sanayi. Montaj sanayi yapıyoruz. Fikirleri de böyle yapıyoruz. Hı hı. Benim dediğim bu. Onları bilelim, haberdar olalım ayrı bir şey ama biz kendimiz üretelim. Evet. Bir holdingin burada temsilci olacağına kendi bakkal dükkanı, dükkanımızı açalım küçük küçük yavaş yavaş bunu holding yapalım. Dediğim o ya bu tabii, çok tabii. ağır bir şey değil ben ki. Ben dikkat, dikkat çekmek için söyledim. Kastettiğim kesinlikle bu. Yani kesinlikle doğru. Bu toprakların Ateist olsun, bu toprakların dinsiz olsun saygı diyorum ama bu evet. toprağı düşünsün. Şimdi bakın ben bir tweet paylaştım. Biraz da kafama arttı o tweet. Dedim ki bu ülkede artık bizim dindar dinsiz ayrımı yaparak düşünmememiz lazım. Çünkü nice dindar var elin oğlu. Nice dinsiz var elin oğlu. Yani bir insan dindar diye yerli olmuyor. Gördük bunu. Onun için bizim bu topraklara mensubiyetine çıkartmamız lazım. Mutlaka. Bu toprağın tecrübesine. Bu bir şövenizm değil. Ben bu topraklarda yaşıyorsam bu toprakların değerlerine, kültürüne... Kritik ederek, tabii ki bir Türk entelektüeli kendi kültürünü, kendi halkını tenkit edecek. Tenkit etmek nedir? Eleştirmek. Daha iyi, daha güzeli, daha doğru insanların önüne koymaktır. Biz tenkit tahkir anlıyoruz, hakaret anlıyoruz, tezif anlıyoruz. Onun için diyorum ki bir Türk entelektüeli, Türk düşünürü halkını tenkit edebilir. Halkın kültürünü tenkit edebilir ama tahkir ve tezif edemez. Mutlaka. Sen kimin çocuğusun? Tabi. Bu halkın çocuğusun, halkına yol göster. Anlamıyor, anlat, yeniden dene. Ona göre dil geliştir. Ona göre insan eğitim ver. Ama halktan ümidini kesme. Halktan ümidini kestin mi, yapacağın tek şey var. Başka kültürlerin, e, şeyin nedir onun Anadolu'da ne derler? Y yanaşması olmak. Evet, e bizim devrimi. kültürümü ürettiğimiz düşünce, yanaşma düşüncesi de ondan ben diyorum diyorum. Eyvallah. Hocam, e, şimdi Hazreti Ali'nin bir sözünü hatırlattınız, e, konuşmanız esnasında. Uğruna savaştığımız değerleri kaybettiysek savaşı kaybetmişizdir. Evet o bir olay üzerine söyleniyor, Mutlaka, onu anlatmadım evet. orada. Bir kale kuşatılıyor, hı hı. kale düştü düşecek. Akşam namazı giriyor. Hazreti Ali diyor ki yarınız namaz kısın, yarınız kuşatmaya devam etsin. Komutan diyor ki ya düştü düşecek, yani kaleyi alalım kaleyi alalım da ondan sonra hı. namaz kılarsın. Diyor ki uğruna savaştığımız değerleri iman ederek zafer kazanamayız. Türkiye'deki son gelişmeler bunu gösteriyor. Ya da işte Aziz Ali'ye izletmek için sözünü verdim. Evet. düşmanımıza bile borcumuz adalettir biz her daim Müslümansak her daim Müslüman olmamız lazım İyilikte de ki kızgınlıkta da sevinçte de işimize geldiği zaman şimdi bakın Hazreti Ömer'in bir anlatısı vardır diyor ki cahili dönemi hatırladığımda bir şeye çok güler ve çok üzülürüm nedir o helvadan put yaparız yeriz taparız acıkınca yeriz biz Tanrı'yı buna dönüştürdük Türkiye'de Hı -hı. işimize geldiği gibi olmaz o eğer öldükten sonra hesabına inanıyorsan, inanıyorsan, inanmıyorsan onu söylersin, saygı duyarız. Yani kimseye bir şeyimiz yok, yok. Ama duruma göre dine ayar verilmez. Sen dine köye kendine ayar vereceksin. Değerler düzeyinde, özellikle kamusal alanda. Sen kendi bireyselliğin içerisinde ne yapıyorsun, ona ben karışmam. Dinde tecessüs caiz değildir. Ama kamusal alanda biz... Ee, otururken de kalkarken de, ilim adamlığı yaparken de, çalışırken de bu değerlere mensubiyet ediyorsak bunların bir anlamı var. Yoksa bunların eşekliğini yapmanın bir anlamı yok. Niye taşıyoruz bu değerleri? Evet. Bu değerler benim elime, dilime, ayağıma, başıma, gözüme ilişmiyorsa, ona bir etkisi yoksa ben bu değerleri niye zihnimde taşıyayım? Ahlak bir ve şey... e tabii ya, Bir maalesef. şekilde inanıp başka bir şekilde davranmak, bir şekilde inanıp yani İbn-i dediği gibi akılla el arasında Fikirle emek arasında bir çelişki varsa medeniyeti nasıl kuracağız? O zaman ne yaparız? Kaotik bir ortamda iş yapmaya başlarız. Tutarsız oluruz. Böyleyiz de. Kastettiğim budur. E, söylemek istediğim budur. Dolayısıyla biz e, değerlerimize paralel. inanıyorsak tabii. Hangi değerlere inanıyorsak eğer Marksistek Marksist fark etmez ya. Dinsizsek tabii. dinsiz, Müslüman, o değerlere paralel bir yaşama biçimini temsil edebilmemiz lazım. Temsil edemediğim şeyi kimseye teklif edemeyiz. Sen yaşamıyorsun, senin evet. davranışlarında ben onu göremiyorum ama bana anlatıyorsun. E, masal olur o. Külahman 4 e, Ama masal e, anladık, İbn-i şey diyor, tesliye için. E, eğlencelik diyor bunlara yani. E, hocam arkadaşları... Yani şöyle kısa son bir cümle. Biz, Yo, biz cümle daha söyleyeceğim hocam. Ha, değerlerimizi ve inançlarımızı varoluşsallığımızın eklentisi, parçası yapmadığımız müddetçe onlar sadece entelektüel, kültürel ne dersek de yapı olarak kalırlar. Varoluşumuzun, kendimizi ifade etmişimizin, yol alışımızın, yürüyüşümüzün e, parçası, unsur haline getirmemiz lazım. Eyvallah. değerlerimizi. Hocam son sorum. Birinci vazifemiz, ikinci vazifemiz ve üçüncü vazifemiz nedir? Çalışmak. Ne güzel. Yola çıkmak. Evet. Koşmak. <gülüyor> evet. Şimdi bu çok şey oldu böyle. Amin yani bir şey oldu ama. Ee, Yok siz orada dediniz ya canım konferansınızda birinci vazifenin zamanla e, mutlaka bunun yolu değişebilir diye o noktadan hareket ederek ama tabi zaten çalışma yani her vazifemizi şey. Vazifemizi yapacağız evet. ya. Yani vazifemizi yaparsak. Görevimiz neyse onu yaparsak. Onu yapmak. Evet. Ee, bunun hakkını vermek. Evet. Ee, hani yine aforizmatik olarak söylediğim. Ne olduğumuzu temsil edemezsek, ne olmadığımızı insanı anlatıp dururuz. Biz inandığımız değerleri, savunduğumuz fikirleri kendi şahsımızda temsil etmemiz lazım. Ve onlarla yürümemiz lazım. Onun bedelini ödeyeceksin. İnancın bedelini ödeyeceksin. Evet, ee, tabii. Son cümlemiz şu olabilir. Lütfen. Ee, i̇man imkan verir, bedel mümkün kılar. Bu hmm. benim bir konferansın başlığıydı. İnanıyorsak yaparız. Ama bedel ödemeden bir şey mümkün olmaz. Eyvallah. Bedenini ödeyeceğiz inançlarımızın, değerlerimizin. Eyvallah. İhsan Hocam çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ediyorum. Yani ara sıra gelin lütfen Konya'ya. Ee, Biz çağıralım siz de gelin. Ben hep buradayım da. Eyvallah. Kalp gözü açık olması lazım. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ediyorum. Davet Eyvallah. ettiniz. Ağzınıza sağ ee, Bu süreç içerisinde gerçekten hem Konya'daki genç öğrenci arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin teveccühü hem Konya'daki resmi makamların teveccühü gerçekten dikkate Takdide şayan. Açık şunu söyleyeyim bak. Bunu söylemeden kapatmayayım programı. Lütfen. Ben 2000'lerin başına geldiğimde ölü bir Konya vardı. Şimdi Hı. çok diri bir Konya gördüm. Ne güzel ee, O zaman bir yazı yazdı bana kızdılar. İnşallah bir yazı yazma daha fırsatı olur. Çok diri bir Konya var. Ee, özellikle e, bugün ziyaret ettiğim çizgi kitabevi, değil mi? Tabii bizim her zaman gittiğimiz. Yani yer. inanılmaz bir iş başarıyor. Hı. Ben hatta onu İstanbul'da zannediyordum. <gülüyor> Ali Utku Hoca'nın evet. e, editörlüğünde o klasik son dönem Osmanlı metinleri evet. gerçekten alkışı, takdiri e, gerektiren bir hareket. E, Konya artık yavaş yavaş, e, nasıl diyeyim, kendi şehir sınırlarını aşan bir e, üretim yapmaya başladı. E, bu yayın evi bunu gösteriyor. Demek ki bu başarılabilir bir şey. Yani İstanbul'da olmak gerekmiyor bunun için. Evet. E, bir dirilik gördüm. E ki bu dirilik devam eder, beslenir, daha büyük bir damara dönüşür. Eyvallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Rica ederim, hayırlı akşamlar dilerim. Eyvallah. Değerli seyircilerimiz, İhsan Hocama ağırladık bugün. Haftaya başka bir konuda, başka bir konukla görüşmek üzere iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.